Boş. Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İstanbul'un cevabını merak ettiği barajlarda kaç aylık su var sorusunu yanıtladı. Turan, "Bugünden itibaren tek damla yağmur yağmasa bile 2017'yi atlatırız." dedi. Fakat 2017'de de yağmasa 2018 sıkıntıya girer. Melen Barajı ile hedef 2040'ı garanti altına almak dedi. Fatih Turan'ın Habertürk'ten Esra Boazlı yana verdiği söyleşi şöyle: Geçen hafta Büyükçekmece, Silivri, Çanta ve Selimpaşa illeri biyolojik atıksu arıtma tesisleri hizmete girdi. Ataköy'den Trakya'ya 100 kilometrelik sahil atık su tehdidinden kurtuldu. Peki ya Ataköy'den öncesi ve Anadolu yakası? atık suya yönelik irili ufaklı 79 tesisi var. Ataköy'den Tekirdağ'a kadar yeni 4 tesisle birlikte denize en azından direkt deşarj kalmadı. Önceden var olan yeni kapı Ataköy ambarlı arıtma tesisleri var. Boğaz'da Baltanimanı'nda Tuzla'da var. Kadıköy'deki atık su arıtmayı ileri biyolojik tesis haline getireceğiz. Paşaköy'de de arıtma tesisi var diye konuştu kendisi. Dediğine göre tesise giren kanalizasyon suyu arıtıldıktan sonra atık su çamuru birikiyor. Susuzlaştırılmış ve katı hale gelmiş bir malzeme bu. Biz bu çamuru kurutuyoruz ve çimento fabrikalarına yakıt olarak veriyoruz diyor kendisi. Bu maddeden biyogaz elde edecekler. Kanalizasyon suyunun arıtılması sonucu elde edilen bu çamur... Biyogaza dönüştürülecek. Bu gazdan elektrik enerjisi elde edilerek kendi tesislerinde kullanacaklar. En azından ön arıtmadan geçirmeden hiçbir yerden atık su denize vermiyoruz diyor Turan. Kilios ve çevre köyler Kurbağalı dere konusunda ise şunları söyledi. Atık su tüneli tamamlandı ama islahı bitmedi. Kurbağalı dereden atık su denize boşalmıyor mu? Kilios ve adalar istisna buna. Kilios ve çevresinin altyapısı 2017'de tamamlanacak. İstanbul'da 3500 kilometre dere var. Şu ana kadar yerleşim birimlerinde kalan 700 kilometrelik kısmını nereden geçirdik. Kurbağalı dere gibi denizle birleşen noktalarda zaman zaman bütünse oraya gelip toplandığı için sıkıntılar çekiliyor. E5'e kadar geldi ıslah. Etap etap gidiyoruz. Bu dereyi besleyen çaylara kadar gideceğiz. Dere demişken Aymama tamamen ıslah edildi mi? Hala eksikleri kısımları var. Taşkın riski taşımıyor ama... Bin yılda bir kez karşılaşılan bir afet devisi gelirse o durumda yapacak bir şeyimiz yok. Biz normal şartlarda design kriterlerine uygun ve hatta bir miktarda güvenli tasarımlar yapıyoruz. İstanbul'da 2009'daki sel felaketi gibi aynı şiddette bir afet yaşamayacağız. 2009'da yaşanan afet sırasında gelen yağış şu an gelse bile benzer sıkıntılar yaşamayız. Geçen hafta başında 3 gün aralıksız yağmur yağdı. Kaç günlük su ihtiyacı karşılandı. Baraj doluluk oranlarımız %37 yani %3-4 arası su yağdı ve İstanbul'un 10 günlük su ihtiyacı demek bu diye konuştu Turan. Çöpe atılan gıdayı azaltan %100 organik tarım yapılan bir ülke olmak için projeler üreten hedef koyan Danimarka'da yapılan araştırmalar ülkenin başkenti Kopenhag'ın sokaklarında otomobillerden çok bisiklet olduğunu ortaya çıkardı. Yıllardır el ile yapılan bisiklet sayımı geçtiğimiz yıllarda 20 elektronik sensörle takip edilmeye başlandı. Son yapılan sayımlar Kopenhag'da 2005'ten beri 35.080 bisikletin trafiğe eklendiğini, toplam bisiklet sayısının ise 265.700 olduğunu gösteriyor. Bu rakam sayısı 252.600 olan otomobillerin sayısından küçümsenmeyecek bir miktarda daha fazla. Danimarka hükümeti şehir içi trafiğinde bisikletin yerini arttırmak için birçok programlar düzenliyor. Ve bu rakamlar bu projelerin işe yaradığını gösteriyor. Rakamlar son 20 yılda bisiklet trafiğinin %68 oranında arttığını gösteriyor. Otomobillerden salınan sera gazını da azaltmayı hedefleyen bu projeler için 2005 yılından beri 143 milyon dolar yatırım yapılmış. Bu yatırımlar sadece yaya ve bisiklet trafiğini arttırmaya değil, araba ve bisiklet kazasını engelleyen önlemler için de harcanmış. Her ne kadar bisiklet trafiği son yılda bir önceki yıla göre %15 oranında artsa da otomobil trafiği de %1 oranında sadece azalmış. Buna rağmen Kopenhag şehir belediye başkanı Morten Kabel gelecek için umutlu. Kabel şehrinin 2025 yılında tüm trafiğinin %50 oranında bisikletle sağlanacağına inanıyor. Şu an tüm trafiğin %41'i bisiklet tarafından sağlandığını düşünürsek bu hedefe ulaşmak çok da zor olmasa gerek Kopenhag için. %100 ekolojik pazarla ekolojik gıda hareketi ve ekolojik gıda kültürü yaygınlaşmayı sürdürüyor. Bugün ikisi mevsimlik, altısı sürekli açık olmak üzere İstanbul'da Şişli, Beylikdüzü, Bakırköy, Kartal, Küçükçekmece ile Kayseri'de, Talas ve Kocasinan'da, İzmit'te de yeni açılanla birlikte toplam 7 %100 ekolojik pazar var. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin yerel yönetimlerle iş birliğiyle kurduğu bu %100 ekolojik pazarlar şimdi Bir internet sitesinde ekolojikpazarlar.org'da %100 ekolojik pazarlarda satılan ürünlerin sertifikalarından, pazarların gün ve tarihlerine, denetimlerin nasıl yapıldığından, ürün analiz sonuçlarına sadece %100 ekolojik pazarlar değil organik tarım ve ürünler konusunda da pek çok bilgiye erişmek mümkün ekolojikpazarlar.org'da. Yeni internet sitesinde yer alan bilgi ve yönlendirmeler sayesinde ekolojik pazar müşterileri Organik ürün sertifikası, üretim yeri gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler. Pazar içinde alışveriş yaparken internet sitesine giriş yapıp pazar krokisine ulaşabilecekler ve üretici listesi sayesinde alışveriş etmek istedikleri tezgahta satılan ürünlerin organik sertifikalarını da görebilecekler. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği.